Hz. Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın ezinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece... Gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi? diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halka ağlamıştı, Medine ağlamıştı, Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.